Eser. Mesnevi'den Seçmeler Mevlana Hintliler ülkelerine bir fil getirip onu bir karanlık ahıra kapatmışlar. Halkın çoğu fili görmek için ahırın önünde toplanmış. Karanlıkta fili gözle görmenin imkanı olmadığı için herkes ellerini file sürüyor, o şekilde fili tanımlamaya çalışıyordu. Meraklılardan birinin eline filin hortumu geçti. O adam, Fil bir oluğa benziyor. Başka birinin eli filin kulağına dokundu. O da, ''Galiba bir yelpaze.'' Bir diğer kişi filin bacağına elini sürdü. ''Fil direk gibi bir şey herhalde.'' Birisi de elini filin sırtına koyduğu için onu bir taht gibi düşündü. Böylece herkes filin bir yerine dokundu. Neresine dokundu ise onu elinin hissettiği şeye benzeterek anlattı. ''Denizi gören göz başkadır. Köpüğü gören göz başka.'' Biz insanlar deniz üstünde dolaşan gemilere benziyoruz. Bazen birbirimize yaklaşıyoruz, bazen uzaklaşıyoruz, bazen de birbirimize çarpıyoruz. Parlak bir denizde olduğumuz halde bizi hareket ettiren denizi göremiyoruz. Eğer fili tanımlamaya çalışanların her birinin elinde mum olsaydı, yani hidayet nuru bulunsaydı hiçbirinin sözlerinde gerçeğe aykırılık olmazdı. Merhaba sevgili dinleyenler, Mevlana'nın Mesnevi Şerifinden bir hikaye dinledik. Gönüller Sultanı Mevlana gözlerini dış dünyadan biraz da kendi içlerine çevirmek isteyenlerin, kendi ruhunda yolculuk yapmak isteyenlerin rehberi, yüzlerce yıldır her türlü karanlığı aydınlatan… Ee, i̇stersen önce Mevlana'nın hayat hikayesinde kulak verip, daha sonra Mesnevi'nin çağları aydınlatan ışığına sığınalım. Ah memnuniyetle. Mevlana, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Horasan yöresindeki Beh şehrinde doğar. Mevlana'nın babası Beh şehrinin ileri gelenlerinden olup, sağlığında bilginlerin sultanı ünvanını almış olan Bahayddin Veled, annesi Beh emirinin kızı Mü'mine Hatun'dur. Bahayddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belht'ten ayrılmak zorunda kalır. Bu yolculuğu esnasında Nişabur'a uğrar. Orada karşılaştığı Feriuddin Attar, Bahettin Vela'de, ''Umarım ki senin bu oğlun, alemde yanacak gönülleri yakın zamanda ateşleyecektir.'' der. Nişabur'dan ayrılırken de, ''Hayret, bir ırmak koca bir ummanı peşine takmış, sürükleyip gidiyor.'' diyerek, Mevlana'daki ümit ışığına işaret eder. Yolculuk boyunca Bağdat, Mekke, Medine, Şam ve Halep'e uğradıktan sonra Anadolu'ya geçerler. 1222 yılında Karaman'a gelen Bahayettin Veled ve ailesi burada 7 yıl kalır. Mevlana, 1225 yılında Şerefettin Lala'nın kızı Gevher Hatun'la Karaman'da evlendirilir. Bu yıllarda Konya, Selçuklu Devleti'nin başkentidir. Selçuklu'ya en parlak devrini yaşatan Alaeddin Keykubat, Bilginler Sultanı Bahaiddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet eder. Bahaiddin Veled, sultanın davetini kabul eder ve 3 Mayıs 1228 yılında ailesi ve dostlarıyla Konya'ya gelir. Bahaiddin Veled ölünce onun talebeleri Mevlana'nın çevresinde toplanır. Mevlana'yı babasının varisi olarak görürler. O zamana kadar da Mevlana büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, iplikçi medresesinde vaazlar vermektedir. Medrese kendisine dinlemeye gelenlerle dolup taşar. Ta ki 1244 yılında Şemsi Tebrizi ile karşılaşıncaya kadar. O güne dek talebelerine ders veren bir müderris, camilerde vaazlarıyla sevilen bir hatip, fetvalarıyla şehri müşkülleri halleden bir halk müftüsü olan Mevlana Celaleddin, o günden sonra herkesten, her şeyden uzak Şems'in sohbetiyle donanan aşk sofrasına oturur. Çünkü de Allah'ın nurlarını, mutlak kemalin varlığını görmüştür. Bu sohbetlerin ardı arkası kesilmez, günlerce sürer. Mevlana'dan mahrum kalan Konya halkı Şems'e karşı olumsuz bir tavır alır. Mevlana'ya karşı duydukları aşırı sevgi onları kıskançlığa sevk etmiştir. Ancak Mevlana'nın Şems'le olan dostluğu uzun sürmez. Şems aniden ortadan kaybolur. Mevlana bu olaydan çok müteessir olur. Şems'in öldüğü haberi kendisine daha çok üzüleceği endişesiyle ulaştırılmaz. Mevlana Şems'in ölümünden sonra uzun yıllar inzivaya çekilir. Yaşamını hamdım, piştim, yandım sözleriyle özetleyen Mevlana Celaleddin... 17 Aralık 1273 Pazar günü Hakkın rahmetine kavuşur. Mevlana ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul eder. O öldüğü zaman sevdiğine yani Allah'ına kavuşacaktır. Onun için Mevlana ölüm gününe düğün günü manasına gelen Şebi Aruz demiş. Dostlarına da ölümünün ardından ahvah edip ağlamayın diyerek şöyle vasiyet etmiştir. Öldüğüm gün tabutum götürülürken ben de bu dünya derdi var sanma. Benim için ağlama, yazık, vah vah deme. Şeytanın tuzağına düşersen o zaman elveda demeye kalkışma. Çünkü mezar cennet topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün değil mi? Doğmayı da seyret. Güneşle aya gruptan hiç ziyan gelir mi? İnsan tohumu bitmez diye şüpheleniyor musun? Toprağa konulduğumu sanıyorsun değil mi? Benim ayağımın altında yedi kat gök vardır. Ben o padişah değilim ki tahttan inip tabuta binerek yokluğa geçeyim. Benim fermanımın üstüne sonsuzluk damgası vurulmuştur, diyen Mevlana, Ölüm denen değişimin kendisini yokluğa gömmediğini ilan etmekte ve sonsuzluk yolcularının gönül kulağına şunu fısıldamaktadır. Ölümümüzden sonra bizim mezarımızı toprakta arama. Bizim mezarımız hak erlerinin gönüllerindedir. Dilin bütün inceliklerini bilen, kendini beğenmiş bir dil bilgini bir gemiye biner. Bu kibirli dil bilgini üstün özelliklere sahip birisi olduğunu düşünür. Herkese aşağılayıcı bir bakışla muamele eder. Gemi açık genizde ilerlerken... ...dil bilgini gemiciye küçümseyen bir ifadeyle sorar. Sen hiç hayatında dil bilgisi okudun Hayır. <gülüyor> Sen ömrünün yarısını boşa geçirmişsin. Gemici bu sözlere bir hayli içerler... ...gönlü kırılır. Ama hemen cevap vermez yolcusuna. Biraz sonra rüzgar çıkar... ...gemi beşik gibi sallanmaya başlar. Bu sefer gemici hakim bir edayla seslenir... Ey alim söyle bakalım sen yüzme bilir misin? Dil bilgini korkuya kapılarak cevaplar. Ey sözü hoş güzel yüzlü gemici ben yüzme bilmem. Ey dil bilgini senin bütün ömrün boşa gitmiş. Çünkü gemi bir girdaba sürükleniyor. Ne yazık ki senin bilgilerinin hiçbiri burada işe yaramayacak. Yok olmayı bilmek gerek. Denizin suyu ölüyü başının üstünde taşır. Ama diri o suda ne yapar nasıl kurtulur? Dünyada devrinin en bilgin kişisi ol istersen. Şimdi dünyanın yokluğunu gör. Yokluğun dil bilgisini öğren. Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinde bir nazım şekli olsa da, Mesnevi denildiği zaman akla Mevlana'nın ölümsüz eseri gelir. Mesnevi'nin kâtibi Hüsamettin Çelebi'nin yazdığına göre Mevlana, Mesnevi beytlerini meramda gezerken, otururken, yürürken, hatta sema ederken söyler, o da yazarmış. Mesnevi, aruz vezniyle söylenmiştir. Mesnevi'nin dili farsça olup, eldeki en eski Mesnevi nüshası, halen Mevlana Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli olan nüshadır. Bu nüshaya göre, Beyit sayısı 25.618'dir. Bu mesnevi nüshası Mevlana'dan sonra bu konuda en yetkili iki isim olan oğlu Sultan Veled ve katibi Hüsamettin Çelebi'nin tasihinden geçmiş olması nedeniyle aynı zamanda en sağlam nüshadır. Mevlana, Hüsamettin Çelebi ile kurduğu yakın dostluğu sırasında... Hüsamettin Çelebi'nin ısrarlarının da etkisiyle içinde yoğurup kemale erdirdiği duygu ve düşüncelerini kağıda dökmeye başlar. Mesnevi'nin ilk 18 beyti Mevlana'nın bütün düşünce dünyasının bir özeti şeklindedir. Buyurun birkaç beytini birlikte terennüm edelim. Dinle neyden, duy neler söyler sana Derdi vardır ayrılıklardan yana Kestiler sazlık içinden der beni Dinler ağlar hem kadın hem er beni Hasret anlatmam için bulmam gerek Ayrılıktan parçalanmış bir yürek Aslı kaybetmişse bir insan arar Asla dönmek için hep uygun an arar Dosta gah yoldaş olup gah düşmana inleyip sesler duyurdum her yana Sırlarım olmaz iniltimden uzak Her göz etmez fark işitmez her kulak Bir ateştir ses değildir ney sesi Kimde yok ateş yok olsun böylesi Sevgiden ağlar eğer ağlarsa ney Sevgiden çağlar eğer çağlarsa mey. Anlamaz olgun adamdan ham adam, Söz hem az hem öz gerektir verselam. Mevlana ettiğini Rumi'ye göre neyin vatanı kımışlıktır? oradan koparılıp alınmış, kızgın şişle delinmiştir. Vatanından ve akrabalarından ayrılan ney, dert küpüdür, her mecliste inlemektedir. Fakat onu kimse anlamaz. Herkes zanneder ki ney onların derdine ağlamaktadır. Mevlana, dünyanın geçici olduğunu anlayan insanla ney arasında ah etme, inleme bakımından bir benzerlik kurmuştur. Ney, insanın dünyadaki konumunu anlatmak için seçilmiş, çok iyi bir semboldür. Ne ile insanı özdeşleştiren Mevlana, tasavvuf düşüncesine uygun olarak insanın derdini anlatmaktadır. Tasavvufa göre insanın asıl vatanı cennettir. İnsan dünyada gurbettedir ve ölünce Allah'a kavuşacaktır. Bu yüzden Mevlana'nın ölüm yıl dönümü olan Şeb-i düğün günü kabul edilir ve her yıl Vuslat Gecesi olarak törenlerle kutlanır. Mevlana'nın bütün insanlığı kucaklayan hoşgörüsü ve insan sevgisi bütün dünyada yankı bulmuş, UNESCO tarafından da 2007 Mevlana yılı ilan edilmiştir. Mevlana, Mesnevisine birlik dükkanı demekte, onu şöyle tarif etmektedir. Mesnevimiz birlik dükkanıdır. Birden başka ne bilir puttur. Birlik dükkanı. Her varlık o dükkanda yoğrulup yapılmakta, orada sergilenmekte, satılmakta. Orada yıpranıp gene orada potaya girmekte. Sebepler sonuçları meydana getirmekte, Sonuçlar gene sebepler haline gelip başka sonuçlar oluşturmaktadır. Bu dükkanın bir ucu dükkanı yapanın kudret elinde. Öbür ucu sonsuzluğa dek gitmekte ve gene o kudret eliyle sonu ön olmakta. Her an yaratılmakta. Hasılı bu dükkanın alıcısı satıcısının ta kendisi. <gülüyor> Gerçekten, yalnız Allah'ı terennümeden, Allah aşkını dile getiren, insanlığa hayırlı, aydınlık, nurlu bir yol çizerek onu olgunluk menziline ulaştıran büyük düşünce adamı Mevlana, insanlara anlayabilecekleri bir dille seslenmiş, eserini, atasözleri, hikayeler hatta masallarla süslemiştir. Yine Mesnevisini şöyle tarif eder. Bu kitap masal diyene masaldır. Bu kitapta halini gören ise er kişidir. Mesnevi Nil ırmağının suyuna benzer. Kıptiye kan görünür ama Musa'ya abı hayattır. Mevlana altı cilt olan Mesnevi'sinde her çağda taze ve öncü sayılabilecek tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır. Kimi zaman bir yanlışlığı vurgularken kimi zamanda olgun insan olma yolunda yapılması gerekenlere işaret etmiştir. Hikayelerinde yer verdiği varlıkları birer sembol olarak kullanmış, onlar üzerinden insanlara ibret dolu nasihatler vermiştir. İşte Çinli ressamlarla Rumi ressamlar üzerinden gönül bahçemize düşenler. Çinli ressamlar kendilerinin Rum ülkesinin ressamlarından daha üstün oldukları iddiasında bulunurlar. Rum ülkesinin ressamları ise biz daha ustayız derler. Bunun üzerine padişah kimin daha usta olduğunu anlamak için onları sınamaya karar verir. Her iki tarafta padişah huzuruna çıkar. Padişah kimin haklı olduğunu anlamak için onları imtihan edeceğini söyler. Çinli ressamlarla Rum ülkesinin ressamları yarışmaya girişirler. Padişahın emriyle büyük bir oda, perdeyle ikiye bölünür. Odanın bir duvarına Çinliler, diğer tarafına Rum ülkesinin ressamları resim yapacaktır. Çinliler padişahtan yüzlerce çeşit renkte boya ister. Diğerleri ise, Padişah, ne boya ne fırça bizim işimize yaramaz. Biz sadece pas giderici ve cila istiyoruz.'' Padişah onların isteklerinin hepsini yerine getirir. Rumi ressamlar önce duvarın kirini, pasını temizler, sonra da başlarlar cilalamaya. Duvarı gökyüzü gibi saf, temiz ve parlak bir hale getirirler. Bu arada çinliler de resimlerini bitirmiş, davul çalmaya başlamışlardır. Padişah önce çinli ressamların odasına girer. Duvardaki resimlerin güzelliğine, inceliğine hayran kalır. Aklı başından gider. Sonra Rum ülkesinin ressamlarının yanına gelir. Padişah gelince ressamlar odanın ortasındaki perdeyi kaldırır. Karşı duvarda Çinli ressamların yaptıkları resimler ve nakışlar odanın temizlenip cilalanmış duvarına akseder. Padişah Çinliler tarafından ne görmüşse Rumi ressamların tarafında onları daha güzel bir şekilde görür. Resimlerin güzelliği bakanların gözüne almaktadır. Padişah, Rum ülkesinin ressamlarını daha başarılı bulur. Bazı insanların sürekli tekrarlayacak hünerleri yoktur ama gönülleri saf ve temizdir. Cilalanmış gibi parlaktır. Her şey oraya yansır. Gönülleri Allah'ı anarak, iyi işler yaparak cilalanmış olanlar her zaman bir güzellik, hoşluk içindedir. <Gülüyor> Sözcüklerin değerini özümsemiş Hindistanlı ünlü düşünür Mahatma Gandhi'nin Mevlana'nın şu sözünü dilinden düşürmediği söylenir. Bu dünyaya ayırmaya, bölmeye, parçalamaya gelmedik biz. Biz kırıkları onarmaya, ayrılanları birleştirmeye, hasılı insanlar arasında köprü olmaya geldik. Aynı veciz ifadeleri Yunus Emre de şöyle şiirleştirmiştir. Ben gelmedim Davi için. Benim işim sevi için, gönüller dost evi için, gönüller yapmaya geldim. Mevlana'nın tasavvuf, Allah, aşk, dünya konulu görüş ve şiirlerinden huzur verici bir neşe ve mutluluk saçılır. Küçük ihtirasların, maddi arzuların ve günlük sıkıntıların zerresini bile taşımayan mısraları, ermişliğine inandıran yüce sevgilerle, iyimserlikle doludur şiirlerin çoğu sema ederken bir vecd ve cezbi halinde söylenmiştir. Mısralar ağzından sanak halinde dökülmüş ve sır katibi denilen kimseler tarafından not edilmiştir. Bu arada Mevlana'nın Mesnevisi dışında eserleri de var mıdır? Aa, elbette var. Mevlana'nın gazel ve rubailerini topladığı Divan-ı Kebir, çeşitli konularda yaptığı sohbetlerinin derlenmesinden oluşan Fihi Mâ Fih, çeşitli zamanlarda kürsüden ve toplantılarda verdiği yedi vaazın bir araya getirilmesinden oluşan Mecalisi Seb'a ile Selçuklu emir ve vezirlerine, dost ve akrabalarına yazdığı 147 mektubu içeren mektubat olmak üzere dört eseri daha vardır. Mevlana şüphesiz bir ummandır. Onu anlayabilmek, onun duygu ve düşünce dünyasına biraz olsun yaklaşabilmek, ona ve eserlerine, biraz daha yakın olmakla mümkündür. Şimdi Mevlana'nın insanlığa ışık tutmuş, hiçbir zaman geçerliğini yitirmemiş düşünce ve nasihatlerine kulak verelim. Güneş gibi Herkese can vermeye gelmişiz biz Canlılara eş dost olalım, toprağa düşenleri gül gülistan haline getirelim Bunun için gelmişiz biz Altın gibi, gümüş gibi kimsenin öz malı değiliz biz Deniz gibiyiz, maden gibiyiz, herkesin malıyız, herkesin mülkü Yeryüzü gibi yağma yurdu değiliz, gökyüzü gibi eminiz, hoşuz biz Korkup duranlara iman gibi aman vermeye gelmişiz biz. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol Hoşgörüllükte de deniz gibi ol Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol Gel gel gel ne olursan ol yine gel Kafir putperest mecusi olsan da yine gel Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. Hoşçakalın demeden önce sizleri Mevlana'nın yüzyıllar ötesinden gelen sesine kulak vermeye ve Mesnevisi'nin çağları aşıp gelen ışığına sığınmaya davet ediyoruz. Hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.